cennette kadınların erkeklerden daha fazla olmaz. Aynı şekilde ateşte de, yani cehennemde de kadınlar erkekten fazladır. Birinci konu bu. İkincisi bu ümmetten Lebimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetinden cennete hesapsız girecek kimseler vardır ve onların vasıfları, yani özellikleri. 3. Allah Tebaer ve Teala bu ümmetten cennete girecek kimseleri avuçlaması, artırması yani cennete girecek kimseler hususunda avuçlayıp onları cennetine koyması. 4. Konu cennetin toprağı, çamuru, çakınları ve binaları hakkında olacak. Evet. Birinci konu dedi ki, cennette kadınlar erkeklerden daha fazla. Herkese bu ateş içinde geçerli. Cehennem içinde geçerli. Peki nasıl? Oluyor? Bu husustaki delilleri edin inşallah. Sahihayn'de yani Buhari ve Müslim'de gelen bir hadiste <gülüyor> Muhammed bin Sirin Muhammed bin Sirin e, tabiinden, tabinin büyüklerinden bir imam. Kendisi rüya tabirini çok iyi bilen, rüyada imam olan bir e, tabiinden salih bir alimdir. Evet. Ebu Hureyre'yi görüyor ve ona soruyor. Yani kendisi gibi bir başka Tabiinle aralarında böyle tartışırken konuşurken acaba cennette erkekler mi fazladır kadınlar mı fazladır hususunda tartışırken bu nazar ederken Ebu Hureyre'ye soruyor. Cennette e, erkekler mi fazla kadınlar mı fazladır? Ebu Hureyre radıyallahu anh da şu hadisi rivayet ediyor. Diyor ki: e, Ebu'l-Kasım, kim ebu'l-Kasım? Nebimiz Aleyhissalatu vesselam. Nebimiz Aleyhissalatu vesselam'ın cinsisi Ebu'l-Kasım. Aleyhissalatu vesselam. Ebu İsimle isimlerin ama künyemle künyelenmeyin. Dolayısıyla biz bundan dolayı Müslümanlar olarak çocuklarımıza Muhammed ismini veririz ama Ebu Kasım diye künyelemeyiz. Ne kendimizi ne de çocuklarımız. Evet. Diyor ki Ebu'l Kasım'ın yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediğini duymadın mı diyor Ebu Hureyre Muhammed'in sihirini. Bayfisselam. Muhakkak ki cennete ilk girecek Zümre Topluluk, onların yüzleri böyle bedir halindeki dolunayın haline benzer. Yani o kadar parmaktır. Ayın 14. veya 15. günü gibi onların yüzü parlak ve canlıdır. Sonra onları takip eden kimseler de gökyüzündeki en şiddetli ışık saçan kimse gibidir böyle yüzleri ilk e, yani şeye girecek, cennete girecek kimsenin yüzleri e, aya benzetiliyor. Ayın dolunay haline. Ondan sonrakiler ise onları takip edenler gökyüzünde en şiddetli, en parlak ışığı saçan kimsenin haline benzetiliyor. Ve ondan sonra da he, bunlardan her biri için iki tane eş diyor. Her biri için iki tane eşme Onların o e, Böyle geçen haftalarda da söylemiştim. Kemiklerinin iliği etlerin üzerinden gelir. Bu kadar şeffaf bu kadar yani çekici ve güzel. Ve mafil cennete azad Ve cennette de hiç bekar yoktur diyor. Buradaki bekarlara müjdeler olsun. Cennette bekar yoktur diyor Hz. Saadetimiz. Şimdi biz buradan bu hadise göre bu hadise göre her bir kimse için iki tane eş ifadesi veriliyor. Dikkat edin. Ebu Hureyre diyor ki, Aleyhisselatü vesselam, bu ifadesini işitmedin mi? Demek ki otomatikmen, matematiksel olarak e, cennetteki kadınlar erkeklerinin iki kat olmuş oluyor. Yani bir erkeğe iki tane kadın olacak olursa o şekilde. Eğer bu hadiste kastedilen e, dünya kadınları ise zaten dünyada kadınlar erkeklerden fazla. Eğer bunlar huril in diye kastediliyorsa zaten onların e, dünyada çok olmasına gerek yok. Dünyayla alakası yok. i̇bn kayın rahmetullah aleyh bu hadisin zahiri yani bize anlattığı şey e, bu iki eşten kasıt veyahut da kadınların çokluğundan kasıt e, hurilerin çok olması cennette kadınların çok olmasıyla kastedilen hurilerin çok olması. Bunu birkaç hadiste daha teyit edecek olursak Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Müttefakun Ali, Muharrem ve Müslim rivayetinde var. Diyor ki Resulullah a.s.m ile beraber bir bayram namazına şahitlik ettim. Vesselam namazdan ezansız ve kametsiz gamet, olarak e, ezansız ve kametsiz olarak namazdan sonra hitap etti. Yani biliyorsunuz bayram namazı e, bayram namazı e, şeyden öncedir. Hutbeden öncedir. Hutbe irade ediyor. Hanisrad ve bir e, bayramda ve kadınlara nasihat ediyor. Onlara bazı vaaz, bazı nasihatlerde bulunuyor. Hadise hatırlarsınız. Sonra da Bilal ile beraber onların yanına geliyor. Onlara, kadınlara sadaka vermesini emrediyor. Kadınlar da böyle halkalarını bildiklerini, küpelerini çıkartıp Bilal Habeşi radıyallahu anzın eteni atmaya başlıyorlar. Nihayetinde bayağı bir birikiyor. Sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki muhakkak ki siz kadınlar cennette az azsınız diyor. Yani sizin sayınız cennette azdır diyor. Tabi kadınlardan bir tanesi bir başka hadiste zeki bir kadın akıllı bir kadın diye geliyor. Bir başka hadiste başka şekilde sıfatlanıyor bu kadın. Diyor ki ey Allah Resulü neden? Yani biz kadınlar neden cennette azız? diye soruyor. Esraatü Vesselam diyor ki siz laneti çoğaltırsınız çok lanet edersiniz ve kocaya da nankerlik edersiniz. Subhanallah. Demek ki eğer e, hanım kardeşlerim dinliyorsa, buraya dikkat etsinler. Burada birkaç şey söyleyeceğim. Erkekler lanet eder de kadınları ki daha fazla. Herkes kendi nefsini yoklasın. Çoluğuna, çocuğuna, akrabasına ve kocasına hadiste geldiği üzere. Daha fazla lanete açıktı. Ama Allah'ın koruduğu saliha kadınlar bundan müstesnadır. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٍ حَافِزَاتٍ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِزَ اللّٰهِ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٍ Saliha kadınlar, kunut eden kadınlar. Gaybda muhafaza eden. Yani kocasının hakkını koruyan vesaire vesaire taliha kadınlar Kur'an'da her zaman için övülmüştü. Siz koca hadisi, hadiste diyor ki, siz koca nankörlük edersiniz. Yani o size e, bir takım e, ikramlarda, lütuflarda bulunur. Siz de onların e, bu lütuflarına, ikramlarına siz yedirmelerine, gidirmelerine, içirmelerine karşılık nankörlük edersiniz. Bir başka hadiste onları diyor, aleyhissalatü vesselam, kadınları aklı noksan ve dini noksan olarak gördüm diye. biraz önce itade ettiğim gibi kadının bir tanesi akıllı bir kadın neden demek Allah'ın Resulü nedendir bu eksiklik dediğinde a.s.m. onların aklındaki noksanlık erkek birebir şahitlik ederken kadın için şahitlik nedir? İkidir yani iki tane kadın olacak öyle şahitlik edebilecek bir erkeğin yerine Akıldaki noksanlık budur. Burada kınama değil, dikkat edin. Fıtrata bir, yaratılışa bir dikkat çekme söz konusu. Kadın bu şekilde yaratılmış. Kadın bu şekilde yaratılmış. Allah Azze ve Celle yarattığından e, hesaba çekilir mi? Sor, yani sorulur mu? Hayır kesinlikle. La yüselü <gülüyor> amma yüselü ve hüm yüselü. allah Teala yaptığından sorulmaz. Ancak onlar, yani insanlar sorulurlar. Fıtrata dikkat çekiyor dikkatini. sonra dininde dininde noksanlık var deyince onu da aleyhissalatü vesselam o noksanlığı onların namaz kılmadığı dönem kadınlık dönemi, oruç tutmadığı dönem vesaire gibi e, özel durumlarına dikkat çekiyor. Bu da dikkat edin, bu da fıtrattan kaynaklanıyor. Yaratılış. Hatırlayın Ayşe Valideniz radıyallahu anhuma. E, veda hutbesinde şey veda hutbesinde diyor. Veda haccında e, yolculuk esnasındayken Mekke'ye yaklaştığında kendisine hayz hali hasıl oluyor. Ve ağlama yavaş diyor. Aleyhisselatü Vesselam yanına geliyor. Ne oldu ey, ey Ayşe? Diyor ki böyle böyle. Üzülme bu. Üzülme diyor bu. Allah Azze ve Celle'nin Adem'in kızlarına yazdığı bir durum. Bundan dolayı üzülme. Sen hacıların yaptığı her şeyi yap. Sadece tavaf müstesna. Subhanallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kolaylaştırmasına bakın. Kadına verdiği değere bakın. Ama şurası çok önemli. Onu fıtratıyla, yaratılışıyla e, görerek, yani onu göz önünde bulundurarak Böyle bir değer veriliyor. Biz de aynı şekilde yapacağız. Onun eksikliğiyle onun fıtrattaki özellikleriyle düşüneceğiz. Bu çok önemli. Yoksa bizim gibi olmasını istersek mümkün değil olamaz. Dengeler bozulur o zaman. Burada bir de özellikle e hanımlar açısından e söylemek istediğim şimdi burada diyor ya hani siz koca anan edersiniz. Bu bir nevi nimetin ankörlüktür. Ancak Allah azze ve celle bakın ayet-i kerimede Zümer suresinde "Ve Eğer siz şükre derseniz sizin için artırırım. "Ve len kefertun Eğer siz e, küfre derseniz Allah alemlerden müstesna değildir. Nisa suresindeki ayet çok daha enteresan. "Ma yas'alullahu bi'azabtin ve ba'den" Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah niçin size azap etsin ki? Ne diye azap etsin? Demek ki kadın ve erkek için geçerli olan şey iman edip şükretmek, nankörlük etmemek. Kur'an-ı Kerim'de bazı sigalar veya çoğunlukla siga yani fiillerin kullanışı veya zamirlerin kullanışı e, müzakker yani erkek olarak zikredilir ama bunun içerisinde kadınlar da dahildi. Bu Arapçada babu tagliy diye isimlendirilir. Bazen ayrı ayrı da zikredilmiştir. Mesela ahzab suresini açın orada Allah Azze ve Celle hamdulillah innalmu'minin ve almu'minat ve almuslumine ve almustumat ve alqanetine ve alqanitati ile ahiret sayar. Müslüman erkekler Müslüman kadınlar Müslüman mü'min erkekler mü'min kadınlar Kunut eteden erkekler konu eteden kadınlar ayetin sonunda da e adallaha Allah onlar için büyük bir ücret büyük bir ecir hazırlamıştır Bu hususta Allah'ın hazırladığı, vaat ettiği cennet, vadettiği ettiği <gülüyor> mükafat kadın erkek açısından da işte. Ama kadına fıtratı itibariyle, erkeğe de fıtratı itibariyle bir takım şeyler vaat ediyor birbirinden farklı olarak. Ona da biraz sonra değineceğim inşallah. Bir başka hadiste de İmran bin Hüseyin radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan bana ulaştı ki aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu ben ateşe muttali oldum da ateşin içerisindeki kimselere vakıf oldum ve oradaki kimselerin çoğunluğunu ateş ehlinin çoğunluğunu kadınlar olarak gördüm ve cennete muttali oldum oradaki kimselerin çoğunluğunu da fakirler olarak gördüm diyor ve vesselam şimdi bu ve önceki hadislere göre kadınlar cennet ehlinin nasıl çoğu, çoğunluğu oluyor hurilerle birlikte cehennem ehlinin çoğunluğu olması ise dünya kadınları için bundan kadınların şiddetle sakınması gerekiyor demek ki dünya kadınları cehennem ehlinin çoğunluğu o da biraz önce hadiste zikredildiği gibi. Onlar kocaya karşı körlük etmeleri. Çok lanet etmeleri. Biz büyük günahlar dersinde e, lanet etmenin çokça lanet etmenin çok kötü bir şey olduğunu, büyük günahlardan olduğunu üzerine basar basar zikretmiştik. Yine bir başka hadiste yine İmran'ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki cennet ehlinin, cennetin ikamet edenlerinin en azı kadınlardır diyor. Bununla beraber, bununla beraber, eğer kadınlar salih olunlar, saliha olunlarsa, şüphesiz ki erkeklerle beraber. Bir de, bu konu açılmışken, Kadınlar tarafından hep şöyle sorular sorulur. Onların çok sorduğu sorulardan biri de şudur. Allah Azze ve Celle erkeklere hurül eyin. Hurüleri vaad etti de kadınlara niye vaad etti? Buna birkaç şekilde cevap veriliyor. Birincisi, az önce okuduğum ayet kerime'e göre Enbiya suresinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki yusalu يسألوا اما يفعلوا وهم Allah yaptığından soru, sorulmaz. Ancak onlar, yani insanlar yaptıklarından sorumludurlar. Onlar sorulacaklar. Bu Allah Azze ve Celle'nin <gülüyor> bir işi dilemesi ve yapmasıdır. Bundan Allah Azze ve Celle hesaba çekilmez, sorulmaz. Ama insanlar, onun mahlukatı sorulacak. Birincisi bu. Önce bunu bilmesi gerekiyor kadınların. Yani tam bir teslimiyet. Erkek içinde, kadın içinde Allah Azze ve Celle'nin yarattığına, takdir ettiğine, kaderine tam bir teslimiyet gerekiyor. Başa bir musibet geldiği zaman ne diyecektik? İnna lillahi ve inna ilahi rajeem. Allahım ebdil hayran minha. Allah'tan geldik, Allah'a Allah'tan. Ey Allahım, bize bundan daha iyisini ver ve ciddi bir musibettir. Ve musibetimiz de başımıza gelen bu bela ile bizim ecirlendir diye dua etmemiz gerekiyor. Veyahut da Allah'ın takdir ettiği, Allah'ın mâşâ. Allah'ın takdir ettiği şey gerçekleşti denilmesi gerekiyor. İkincisi, kadın kardeşlerim haya sahibidir, utanır. Bugünkü haya damarı çatlamış kadınlar müstesna, saliha hanımları, kadınları bundan beri tutuyoruz. İstisnalar hariç, kadın haya sahibidir. Utangaç, çekinir. Erkek gibi değil. Hikmetine binaen bazı şeyleri zikretmek istiyoruz. Peygamber dediğim gibi kadın haya sahibidir. Erkek gibi değildir. Yani kadının yaratılış itibariyle fıtratında bir çekinme, bir geri durma, utanma ve sıkılma var. O yüzden Ali vesselam bekar kadının kendisine evlilik teklif edildiğinde meşru olarak tabii ki şeri şerif ölçüsünde onun sukutu hatırladığım kadarıyla onun sukutu onun e, şeysidir diyor. Kabulü Yani o nikaha evet kabul ediyorum. Onu kocalığa kabul ediyorum. Şeklindeki ifadesidir diyor. Yani evet bile demiyor. Müslüman kadın çekingen olur. Ama bugün Müslüman kadınlar sokaktakileri bir tarafa bırakıyoruz. Çatır çatır çatır çatır erkeklerin karşısında konuşuyor. Ya, bizim buradaki hayadan kastımız öz, e, özellikle cinsi yönden. Çünkü e, konumuz onunla alakalı. Ama Haya sadece o değil. Tabi o hususta Haya bitmişse, sıfıra inmişse gerisini artık sen düşün. Bir musibet. Üçüncüsü, er, erkeğin kadına olan e, iştiyakı yine kadının erkeğe olan iştiyakı kesinlikle bir değil. Yani erkek daima kadına ihtiyaç ona ihtiyaç hisseder. Ancak kadın e, onun gibi değildir O seviyede değildir istisnalar hariç. Genel olarak Bunun e, tasdikleyicisi delili ise Ali sıratul hadisinde şöyle geliyor. Diyor ki: Ma teraktu ba'di ma teraktu ba'di fitneten adru ale'n-nisae adru ale'n-nisae rical Benden sonra Erkeklerin üzerine kadınlardan daha fazla fitne, daha zararlı bir fitne bırakmadım diyor. Yani erkeklerin kadınlara düşkün olması sebebiyle onlar için fitne olacağını, onlar için bir musibet, bir vera olacağını söylüyor kadınların. Ama kadınlar için bunu zikretmiyor, dikkat et. Neden? Çünkü fıtrat farklı biraz. Fıtrat farklı bunu gözünün önünde bulunduracağım peki kadına gelince o neye üştüya ya daha çok süse zihnete ondan sonra böyle bürünmeye en temiz kadınlar da o süseşine buna ihtiyaç çiçeklere onlarla şey buluyor <gülüyor> subhanallah bu kötü bir şey değil bu fıtrat çiçeklerle ve benzeri şeylerle hususunu gideriyor. Yani fıtratını ortaya koyuyor. Bazı kadınlar için çiçekler çok kıymetlidir. He. Ona göre <gülüyor> onlara değer vermek lazım bu hususta. Herkesin bir hassas noktası var. Allah Azze ve Celle o yüzden diyor ki Evveme yüneşehu fil helyeti ve huve fil hısamı gayrimobin. Zuhru suresinde, süsleri anlatan surede anlatılıyor bu. Süsle ilgili Zuhru suresi. O böyle süsün içerisinde büyüyen kızı Allah'a şirk mi koşuyorlar demek istiyor. O savaşamaz da, o savaş sahibi de değildir. Bu süs içerisinde büyüyen kadın diye zikrediliyor. Dikkat edin. Demek ki kadının e, iştiyakı daha fazla süse ziynete, süslenmeye, şuna buna. Bundan dolayı kadınlar için erkekler e, vaat edilmiyor. Huriler vaat edilmiyor. Herkesin fıtratına göre şeyler vaat edilmiyor. Ama bununla birlikte cennetteki kimseler için onlar ipek giyecekleri, altın bilezikler takacakları ve ee, sarhoşluk vermeyen, baş ağrısı vermeyen e, içkiler içecekleri vesaire. Kadınlar için e, arzu edilen birçok şey söz konuyoruz cennette. Allah Azze ve Celle adil. Her hak sahibine hakkını verir. وَمَا رَبُّكَ بِذَّلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ diyor. Rabbin kullarına karşı asla zulmedici değil. Adil. Buna iman ediyoruz. Elhamdülillah. Son olarak da bunun sebeplerinden biri de Şeyh Hüseyin'in Rahmetullahi Aleyh diyor ki Allah Azze ve Cenn erkekler için e, hurileri kadınları e, zikretmiştir. Ona teşvik etmiştir. Ancak kadınlar için erkekler hususunda sukut etmiştir. Bu konuda yani dikkat ederseniz sorular zaten buradan geliyor. Ne açık bir ayet ne de açık bir hadis bulamazsın. Yani kadınları için erkekler e, zikredilmesi hususunda. Yani kadınları cennetteki erkeklere e, yönlendirme veya teşvik etmesi hususunda. Yok. Sufet ediyor Allah. A. Şari sufet etmiştir. Burada. Ama bununla beraber cennetteki kadınlardan bekar alan yok. Onlar mutlaka bir Ademoğlu ile evlenecekler. Buna ayet ve hadislerin özellikle hadislerde anlatılan şeyler delal edilir. Netice itibariyle söylemek istediğim cennette kadınlar çoğunluktadır. Huğurluğun. Cehennemde de kadınlar çoğunluktadır. Bundan kendimizi başta eşlerimizi ve kızlarımızı Allah'a sığındırıyoruz. Her zaman olduğu gibi cennetten Allah'a sığınmak ve cehennemden de e, şey, e, cehennemden Allah'a sığınmak e, cenneti de Allah'tan istemek gerekiyor. Allah'ım senden cenneti ister ve cehennemden de sana sığınırız. Evet ikinci konu bu ümmetten cennete hesapsız girecek kimseler vardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki ümmetinden 70 bin kişi 70 bin kişi ki bunların yüzleri böyle biraz önce de zikrettiğimiz gibi Bedir hali gibi, ayın dolunay hali gibi ışık saçıcı olarak 70 bin kişi cennete girecektir. Bir başka hadiste İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste hepinizin malumu olduğu bir hadis. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bana ümmetler arz edildi. Ümmetler arz edildi. Nebileriyle birlikte yani kastedilen o. Ve ben gördüm ki bir nebi beraberinde az bir topluluk, Bazı hadislerde on kişi. Bir nebinin beraberinde on kişi var. Bir başka nebiyi görüyor. Onun beraberinde beş kişi. Bir başka nebi, onun beraberinde kimse yok. Nebi, Allah'ın nebisi yani peygamber, peygamber. Tek kişi, hiçbir ümmet yok beraberinde. La ilahe illallah, subhanallah. Kimse iman etmemiş. Hiç kimse iman etmiş. Tek başına. Öyle nebiler geçti diyor. Sonra diyor, bir karaltı gördüm. Onu benim ümmetim zannettim diyor. O, Musa ve onun ümmeti çıktı. Birkaç hadisi birleştirerek söylüyorum. Sonra bir başka karantı gördüm. Cibril ufa doğru yüksek doğru bak dedi diyor. Bir karantı gördüm. İşte bu benim ümmetim midir diye sordum. O da evet dedi diyor. Sonra diyor ki bana denildi ki diyor vesselam, senin ümmetinden 70 bin kişi hesapsız ve azapsız olarak cennete girecek. Ondan sonra bu hadisi rivayet ediyor, söylüyor ve kalkıp gidiyor. Bu hadisi duyan insanlar, sahabiler başlıyorlar aralarında tartışmaya. Acaba bunlar kim? Yani bu 70 bin kişi kim? Kim olabilir? Bazıları diyorlar ki bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabileri. Bazıları diyorlar ki bunlar İslam'da doğan kimseler yani hiç küfrü tanımamış kimseler Bazıları Allah'a şirk koşmayan kimseler diye böyle kendi aralarında konuşuyorlar vasıtayınlar üzerine aleyhissalatü vesselam onların yanına geliyor ve sizin böyle dalıp konuştuğunuz şey nedir? onlar da söylüyorlar aleyhissalatü vesselam da haber veriyor o 70 bin kişinin özelliğinden üç şey zikrediyor hani dedik ya cennete girecek kimselerin, hesapsız girecek kimselerin vasfı hakkında. Bir, onlar urukya <gülüyor> yapmazlar. iki onlar dağılama yapmazlar ve uğursuzlara da inanmazlar. Rablerine tevekkül edenler. Rablerine tevekkül edenler. Sonra meşhur sahabi Ukkaşe, radıyallahu anh ayağa kalkıyor hemen. Ey Allah Resulü dua et de ben onlardan olayım diyor. Aleyhissalatü sen onlardansın diyor. Arkasında hemen bir adam kalkıyor. Ey Allah Resulü bana da dua et. Bu kahşı seni geçti diyor. Subhanallah. Fes hayırat hayrat. Hayırda yarışın. Ey Müslümanlar hayırda yarışın diyor. Bu kahşı geçiyor bu hususta. Ve Aleyhissalatü Vesselam ona dua etmiyor. Neden biliyor musunuz? Ebn-i Rahmetullah Aleyh diyor ki Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada o kapıyı kapatıyor. Neden? Eğer dua etseydi peşi sıra herkes gelecek. 70 bin kişinin içerisine layık olmayan kimseler o duayı alacaklardı diyor. Layık olmayan kimselere dua edilmiş olacaktı. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> bu karşıya dua ediyor yani etmiyor. Allah'ım bizi onlardan ele Ya Rabbil Alemin <Gülüyor> Subhanallah Şimdi bu vasıflar hakkında bir iki kelam edelim Bu 70 bin kişi kim ki de bunlar hesapsız cennet Üç tane özelliği var bunlar Birincisi Bunlar Rukiye yapmıyorlar Anladınız bununla kastedilen kardeşlerim Yani rukiye okuma demek tefekkür derslerinde duymuşsunuz. Yani bir kimseye Fatiha mesela en çok okunan şeylerden birisi Fatiha'dır. Yahut da hadislerden duanı, Kur'an'dan ayetler. Bir rahatsızlığı olmuştur, veya bir akrep sokmuştur, yılan sokmuştur vesaire. Bundan dolayı kişi kendisinin okunmasını ister. Bu işte. Yani başkasından okunmayı talep etmezler. "Beni bir oku ey falanca, ey hocam." ey kardeşim beni bir oku da rahatlayın. Yahut da ben e, an soktu, akrabi soktu beni oku şeklinde bir talepleri olmaz. Ne yapanlar Allah'u u Teala'ya tevekkül ederler. Çok ağır bir iş yani. Herkesin yapamayacağı bir şey. İki, e e bunlar uğursuzluğa inanmazlar. Ben e, geçtiğimiz derslerde, Büyük Günahlar dersinde bir şey zikretmiştim. Abdullah Hikme ne diyor ki <gülüyor> bizde mutlaka uğursuzluk inancının içerisine düşen kimseler var. Biz mutlaka bu içerisine düşeriz diyor. Ancak tevekkülle bu uğursuzluk giderilir. Yani hepimizin içerisinde bir uğursuzluk, yani şu, uğursuzluk inancı veya o husus tabii kumulandan da geçiyordu. E, basit böyle karakendinin geçmesi falan değil de bir takım şeyler oluyordur mutlaka. Ama bu Allah'a tevekkülle giderilir diyor. Kim Allah'a tevekkül ederse uğursuzluk inancı kendisinden gider. Veya böyle bir şeyle karşılaştığı zaman hemen Allah'a tevekkül edecek ki Allah Azze ve Celle kitabının birçok yerinde وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِمْ مُتَوَكِّلُمْ Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Veyahut da وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِمْ مُؤْمِنُونَ Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Yani ona dayansınlar. Ona güvensinler adeta sırtlarını Allah'a yaslasınlar emanetsinler. O yüzden aleyhissalatü vesselam eğer hakkıyla tevekkül etseydiniz kuşlar gibi rızıklanırdınız onlar sabah aç gide, akşam top olarak gelirler. Hakkıyla tevekkül. Onlar dağlamada yapmazlar. Yani bu dağlama yakarak ve benzeri şekildeki tedavi, türü O Rukiye olayına biraz daha değinecek olursa Mesulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabeler Rukiye için, okuma için kardeşlere yardım için izin istiyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'da izin veriyor. Yani diyor ki rukyede okumada şirk olmadığı sürece bunda bir beis yoktur. Diyor. Bir başka hadiste Her kim kardeşine bir menfaat, bir fayda sağlama yani güç yetirebilirse okuyarak onu yapsın diyor. Adam bir tanesine akrab sokuyor ve aleyhissalatü vesselam'a geliyorlar okuma için izin istediklerine aleyhissalatü vesselam bu izni veriyor. Her kim kardeşi için bir menfaat yani onun faydasına olacak bir şey yapabiliyorsa yapsın. Yani okumaya izin veriyor. Ha Bu durumda biz olayı nasıl anlamamız gerekiyor? İbn-i rahmetullahi aleyh bu şekilde açıklıyor. Burada kastedilen o 70 bin kişinin sıfatında başkasından rukye talebinde bulunmayacak. Ama başkası sana okursa bu caiz. Neden? Aleyhisselatu vesselam'ı Cibril rukye yapmıştı. Cibril. Herkese Ayşe validemiz onu rahatsızlandığı zaman, ateşler istem rahatsızlandığı zaman ona rukye yapan bir takım şeyleri, yani Kur'an'dan şeyler işte, Kur'an'dan ayetler, e, sureler okur ve ve Vesselam'ı sıvazlarmış, rukya edermiş. Ama ve Vesselam'ın bu uygulaması, o söylediği 70 bin kişilik e, hesapsız cennete girecek kimselerle, kimselerin özellikleriyle çatışmaz. Çünkü ve Vesselam bir başka birinden, ne Cibril'den ne de Ayşe Validemiz'den rukya talebinde bulunmamış. <gülüyor> Dolayısıyla ne demek istiyoruz burada? Biz eğer yetmiş bin kişiden olmak istiyorsan, bu üç özelliğe dikkat edeceğiz. Başkasından Rukiye talebinde bulunmayacağız. Ama bize Rukiye yapılırsa, oku, yani herhangi bir rahatsızlığımızdan dolayı okumak isterlerse buna engel olmazsın. Bununla faydalanırsın. Mecbur kalırsan, zor da kalırsan Rukiye talebinde bulunursun. Bunda da bir beysi yok. Bu caiz ama, ama bir başkasından e, rufya talebinde bulunmak okunmayı istemek tevekküle manidir diyor hakkıyla tevekküle Allah'a tevekküle manidir ondan dolayı 70 bin kişi Rablerine tevekkül ederler onlara tevessül etmezler diyor. hakkıyla tevekkül eden kimseler bu 70 bin kişi olarak onların sıfatları olarak açıklandı Allah azze ve celle bizim bu hususta zor durumda bırakmasın ve bu 70.000 kişinin özellikleriyle, vasıplarıyla vasıplanmayı nasip etsin. Allah tebarek ve teala üçüncü konu cennete girecek kimseleri avuç olarak avuçlar ve onları cennetine alın. Ebu Umame radıyallahu anh rivayet etti bir aciste Diyor ki aleyhissalatü vesselam muhakkak Allah azze ve celle bana e, ümmetimden 70 bin kişinin hesapsız cennete gireceğini e, vaad etti diyor. Yani bu usul zamana söz verdi diyor. Subhanallah. Yezid bin Ahnes adındaki sahabi diyor ki Allah'a yemin olsun ki ey Allah'ın Resulü bu senin ümmetinin içerisinde siyah sinekler içerisinde kara sinekler içerisinde kırmızı sinek kadar az. Aleyhisselatü Vesselam da buna mutakip diyor ki muhakkak Allah Azze Celle bana yetmiş bin kişiyle beraber her yetmiş binle beraber bir, e, her binle beraber bir yetmiş bin kişi vaat ediyor. diyor. Her binle beraber bu yetmiş bin kişinin içerisinde her binle beraber bir yetmiş bin kişi daha vaat ediyor. Sonra ve bunu üç avuç artırdı. Allah Azze ve Celle'nin e, takdir ettiği avucu yani o miktarı düşün. Bunu tasavvur edemeyiz de <gülüyor> Allah'a bırakacağız. Ama e, Allah Azze ve Celle'nin buradaki rahmetini düşünmek gerekiyor. Şimdi bu her binle beraber yetmiş bin kişi ben Allah alem hesapladığımıza göre yetmiş bin çarpı yetmiş dört milyon dokuz yüz kişi yap. Ve bunları üç avuç artırıyor ki onu biz zaten bilmiyoruz ne kadar oldum. La ilahe illallah. Allah Azze ve Celle'nin rahmetine bakma. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Azabım rahmetimi rahmetim azabımı geçti diyor. Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimede. <gülüyor> Bununla ilgili bir başka e, hadis, bir başka lafızdaki hadis Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki muhakkak Allah Azze ve Celle ümmetinden e, 400 bin kişi, 400 bin kişinin cennete girdireceğine dair bana söz verdi var et diyor. Ebu Bekir anh, diyor ki Ey Allah'ın Resulü artır. Aleyhisselatü Vesselam eliyle işaret ediyor. Yani Avuc, avucunu böyle birleştirerek işaret ediyor. O kadar daha artırılması için. Sonra Ebubekir Allah Resulü artır diyor. O yine Ali Serât ve avucunu birleştirerek artırıldığını ifade ediyor. Sonra da Ömer radıyallahu anh ona karşı çıkıyor. Ebubekir yeter bu kadar diyor. Ebubekir radıyallahu anh, ne diyor? Ey Ömer bizi bırak sana ne oluyor ki diyor. Bizim hepimiz cennete girsek de sana ne oluyor? Hepimiz birlikte cennete girsek ya. Ömer radıyallahu anh da diyor ki, eğer Allah dilerse, bir avucu ile, bir avucu ile <gülüyor> dilediği kimselerin hepsini de cennetine koyar. Diyor. Resulullah aleyhissalatü Ömer doğru söyledi. Ömer doğru söyledi. Subhanallah. Allah'ın bizi onlardan öyle. Amin. Allah Azze ve Celle cennetine sokmak için gerçekten o kadar çok şey e, yani rahmet kapılarını açıyor ki o kadar çok şey yapıyor ki bizim için ama biz onun kulları olarak direniyoruz cennete girmemek için. Allah-u Zalâle ve basiret versin. da bu hususta son e, sözümüzü söyleyelim. Ha, dördüncü konu demiştik. Cennetin e, toprağı, çamuru ve onun çakılları hakkında yine Buhari ve Müslüm'de gelen bir hadiste, Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste, Abu Zer radıyallahu anh evet, uzunca bir hadiste e, e, zikrediliyor. Ancak bir kısmını alacağız o hadisin. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben cennete girdirildim Cennete girdim. Birden karşımda böyle yeşil şey, inci kubbeler ve kubbeler gördüm ve o cennetin toprağı da miskten dedi. Şimdi bu hadis biliyorsunuz Miraç olayında ki Aleyhisselatü Vesselam'ın gördüğü şeyleri anlatıyor. Uzunca bir hadistir. Orada Miraç'ta Ali Miraç Aleyhisselatü Vesselam çıktığı zaman cennete ve cehenneme girdiriliyor. Yani oradaki kimselerin haline vakıf oluyor. O yüzden ta cennetten bize haber veriyor. Oranın e, kubbelerinin inciden olduğunu ve toprağının miskten olduğunu. Mis kardeşlerin bizim bildiğimiz bu e, piyasada satılan o misk türü bir şey değildir. Ağır koku değildir misk ee, ben de yani tam olarak onu koklamadım ama e, bu hadislerde haber verildiğine göre gerçekten dünya kokularından çok farklı, çok hoş bir koku Allah alim evet bu husustan rivayet ettiği sahih bir hadiste Ebu Sa'id El-Hudru'yu radıyallahu anh hadisinde Aleyhisselatü Vesselam i̇bn Sayyad'a soruyor. Diyor ki cennetin toprağı nasıldır? O da e, cennetin toprağı böyle halis buğday ununa benzer. Yani onun gibi beyazdır diyor. Onun gibi beyaz ve yumuşak ve <gülüyor> halis misktir diyor. Böyle bir koku vardır diyor. Aleyhisselatü da doğru söyledim diyor. Yahut da bir başka hadiste e, Aleyhisselatü Vesselam'a İbn-i soruyor. O da Aleyhisselatü Vesselam'da cennetin toprağının beyaz, halis e, buğday unu gibi beyaz ve e, yumuşak olduğunu ifade ediyor. Ey doğuların Rabbi ve batıların Rabbi olan Allah Azze ve Celle bize o güzel mis kokulu toprakları ve bize o bembeyaz, halis beyaz halis, um gibi olan cennetin çakıllarını, topraklarını, çamurlarını nasip eyle. Oradan istifade etmeyi, orada konuklamayı bize nasip eyle. Ey Allah'ım bizi affet. Bize basiret ver. Senin halis kullarından şirk kosmaya ve senin razı olduğun kullarından olmayı nasip eyle. Allah'ım. <Gülüyor>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 Sohbet Meclisi'ne katıldınız. Kardeşler biliyorsunuz 15 Mayıs'ta İnşallah Rabbimizin yardımıyla 4 tane gemi Avrupa'dan hareket ederek İstanbul'da 2 gemiyle birleşerek 15 Mayıs'tan sonra Mersin'den dünyanın çeşitli yerlerine yüklenen inşaat malzemeleri gıda ve sağlık maddelerini Türkiye'de Mersin'deki İstanbul'dan çıkan iki gemiyle birleştirip Filistin'deki Gazze'deki kardeşlerimize götürecekler. Bizler de Kayseri'li kardeşler olarak o kardeşlerimizin gemideki yerimizi almamız için herkes gönlümden ne koparsa burada derneğimiz adına ufak bir şöyle katılım bekliyoruz. İnşallah kardeşlerimize gönlümden kopanları en az ayın 10'una kadar eşine, ahbabına, dostuna, çevresine söylesin. Buraya sadakalarımızı, yardımlarımızı imal etmeyelim. Şu anda Filistin topralarında bir tek Gazze kalemiz kaldı. Eğer orada düşerse Rabbimiz bunu bizden sorar. Omuzumuzda tek bir yük kaldı. Orada Gazze. Gazze'mizin düşmemesi için Rabbimiz orayı dünya Müslümanlara bir idlet olarak bekletiyor. Ama elhamdülillah ki Avrupalı Müslümanların ve Avrupalı insanların hassasiyetiyle gemiler aynı 15'inde hareket ediyor. İnşallah İstanbul'dan çıkan İHA'nın almış olduğu iki gemiyle Mersin'de buluşacaklar. Oradan Allah'ın yardımıyla Bismillah Fora Gazi'ye gelecek.